Şimdi 2007'ye baktığımızda açılımda başarı yok. Sonuçta batı ekonomileri gibi darmadağın olmadı ama çok yüksek oranda bir işsizlikle evet. boğuşuyor Türkiye. Üçüncüsü Avrupa Birliği'nde yavaşlama evet. had safhada. Kurumlar arası çatışmada çok ileri noktalara gelmiş durumda. Yargı ve askeri bürokrasiyle bu geçen 3 yıl içerisinde çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Artı buna bir de terör e, olayları eklendi. Bu çerçevede baktığımızda yani e, bu önümüzdeki bir yıl içerisinde muhtemel seçimlerde bir de 8 yıllık bir iktidar e, şeyi var. Bu da bir AKP'den seçmen yoruldu mu sizce? Ve bu bağlamda nasıl bir tablo görüyorsunuz? seçmen e, e, her zaman iktidardan yoruluyor. Bu seçmen Biraz önce ondan bahsetmedik. Şimdi açalım. Bizim yaptığımız çalışmada bulduğumuz şeylerden bir tanesi de iktidarda olan bir parti her yıl yani diğer faktörleri kontrol ettiğinizde oyunun %5.2'sini kaybediyor ortalama yani. Geçmiş 1950'den beri olan iktidarlarda. Yani bir belki seçimdeki? Aldığı oyların her yıl için iktidarda 4 yıl kalmışsa 4 çarpı 5.2 yani. Hmm. 3 yıl kalmışsa. 3 çarpı 5.2 ama bu şeylere ilave yani stratejik oy vermeye, Hı -hı. ekonomik durumdan olan etkilere filan ilave olaraktan. Zaten bu da şeyi izah ediyor. İktidarların niye değiştiğini neden bir partinin hep iktidarda kalmadığını bütün dünyada. Tabii darbelerin de anlamsızlığını da ortaya. Evet tabii şey Hı -hı. yani e, Türkiye'de, Türkiye tarihinde iki defa olmuş iktidar partisinin oyunu arttırması. Hı -hı. Yani çok sık olan bir şey, olay değil yani 2009'da AKP'nin oyları düştüğü zaman herkes aaa oyları düştü Hı -hı. sonu geldi filan. Aslında oyların artması anormal bir durum. Beklenmemesi gereken bir durum. Bunun olduğu iki dönemde birisi 1954'te olmuş ilk defa. Ondan sonra kaç yıl sonra 2007'de yani yarım asır aşkın evet. bir süre de oluyor ve her ikisi de bu demin söylediğimiz taraf değiştirme olaylarıyla örtüştüğü için yani bahsettiğimiz o e, stratejik oy verme, ekonomik durumları değerlendirme filan üstüne hı hı. Bir de bu o sırada oy kaymaları gelmiş. Taraf değiştirme dolayısıyla. Onu kamufle ediyor yani. Hı hı. Yani 2007'deki oy artışı sadece ekonomik durumdan dolayı değil. Bu dediğimiz kaymadan evet. dolayı da 1954'de de aynı e, Demokrat Parti'nin büyüme dönemi AK Al Partisi'ne Demokrat Parti'ye geçiş dönemi o bir seferde olmuyor. Bir sonraki seçimde de devam ediyor gibi gözüküyor. Yani iki defa olmuş. O bakımdan AKP'nin oyunun düşmesini beklemek yani bir, bir genel seçimden diğer genel seçime gayet normal, normal yani yani onun olmaması anormal yani 2007 ve 2004 seçimler anormal çünkü 2004 seçimleri yerel seçim olduğu halde bahsetmiştim stratejik oylama daha iktidar aleyhine oluyor %6'lık ekstra bir şey var yani 120 oy düşüyor stratejik oydan doğru %14 yerine ona rağmen oyunu arttırmış o da bu evet. taraf değiştirmeyle aynı ana geldiği için. Yani. Takış tarihinde... devam ediyor doğrusu evet. da taraf değiştirme evet. akışı Yani bir de o, o konuda bir örüntü vereyim. Ee, eğer galiba bir, bir şey 1963'te başladı yerel seçimler Türkiye çapında yapılmaya yani o, o süre zarfında iki defa İktar Partisi yerel seçimi oranla şey pardon genel seçimi oranla yerel seçimde oyunu arttırmış Hı. ve onlardan bir tanesi 2004'te olan gene bu taraf değiştirmeyle. Diğerini de e, yerel seçim genel seçimden birkaç ay sonra olmuş. Yani hı hı. O, öyle yani acayip bir durum. Onu çıkartırsanız bir tek 2004'te olmuş. Yani genellikle bize şey zannedilir. Yerel seçimde iktidar partisi iktidar imkanlarını kullanaraktan oyunu arttırır. Halbuki öyle değil. Yani hı hı. bunu istatçıcı olmaya da gerek yok. Sadece çıplak rakamlara bakılsa yani böyle bir seçim yok. İktidar partisinin yerel seçimde oyunu arttırdığı bir önceki genel seçime göre yok. Ancak hemen yeni net için sonra yapılmışsa yahut da bu taraf değiştirme gibi olan üstü bir durumla bir araya gelmiş de oluyor. Yani, yani şu, bir kere olmuş yarım yıl Şöyle mi anlamalıyım? 2004'teki yerel seçimi 2009'daki yerel seçimde karşılaştırmak yanıltıcı sonuçlar yanıltıcı, Onu karşılaştıracaksak 2007'deki evet. e, genel seçimler eğilimlere evet. göre. Yahut da var. 2004'teki o oy kayması şeyden, taraf değiştirmeden dolayı onu Hı -hı. istatistik olarak ölçüp, ölçüp. onu da nazar almak lazım. Ee, şimdi mesela 2011 seçimlerinde 2009'a göre e, iktidarın avantajlı olduğu durumlar var. Yani mesela Neler? birisi ekonomi mesela. 2009'e kadar kötü değil hı hı. ve gittikçe de iyileşiyor gibi gözüküyor. Evet. Işte, ee, Dünya ve Bankası, işte, işte Uluslararası Kuruluşlar filan birkaç kere revize ettiler evet. yukarıya doğru. Yani öyle bir şart var. Yani daha kötü olmaz daha iyi olur düşüncesi var. Tabii her şey mümkün ama yani görünüş hı hı. öyle. Ee, enflasyon da şu anda çok fazla yüksek değil. O bakımdan 2009'da daha iyi şartlar da girecek ekonomik bakımdan. Oradan bir ödüllenme söz konusu olabilir. Bir de stratejik oy verme iktidar aleyhine olan oy verme daha az olacak. Demiştik ki Hı. yerel seçimlerde %6 daha fazla oluyor. O oldu 2009'da. Yani uyarıyı yaptı. Yani bu seçimde %6 8 oranında oy kaybetmesi lazım yani hmm. genel seçim iki genel seçim arasında yüzde 14 stratejik oy verme hmm. ortalama yani e, Türkiye'de 139'lar civarında bir oy alabilir AKP evet, şeyde yani yüzde oradan bir avantajı var yüzde 14 yerine yüzde 8 olacak yani yerel seçimden genel seçime daha az bir oy kaybı mevzu mevzubayız. ama o 5.2 iki her yıl kaybetti. o bir nevi kaçınılmaz gibi yahut kaçınılabilir de şöyle diyeyim her iktidar bazı kararlar almak zorunda Amerikaların bir sözü var yumurta kırmadan omlet yapılmaz, yapılmaz diyorlar yani iktidar olmak demek bazı kararlar almak demek her aldığınız karar da bazı kişileri küstürecek kızdıracak yahut bazı şeyler uzlaşmalar yapmanız gerekiyor bazı yaptığınız Şeyleri, bir de yumurtayı yakmadan evet, yapmanız, işte, yapmanız lazım. lazım. Kürt açıdığımda şu anda yumurta evet. yandı yani. yani Bakalım doğru. kurtaralım. O doğru. Bir de şey yani e, verdiği sözleri yerine getirmeme durumu olabiliyor. Hı hı. Bunlardan dolayı da e, gideceğiz. ihtarda kaldık süre boyunca aldığı kararlar çoğaldıkça, küstürdüğü insanlar çoğaldıkça o %5.2 ortalama rakam. Hı hı. Yani diğer faktörler kontrolünde yani tekniğe girmek istemiyorum. İstatistik olarak ölçümler sonucunda elde edilmiş bir rakam. O, o kayıp aynen devam ediyor tabii yani hı hı. ama e, 2007-2009 arası, 2009-2011 arasıyla aynı. Yani o bakımdan kayıplar aynı oranda olacak. Ekonomi daha iyiye gidiyor. Stratejik oylama biraz daha kayıp biraz daha düşük olacak. E, eğer 2007 öncesi ekonomik koşullar olursa benim yaptığım modele göre sizin... E, ...iktisat işletme finansta yayınlanmıştı... ...2009 evet. seçimlerinden önce... ...onu gayret göstermişti seçim önce yayınlanmış... <gülüyor> ...sonradan söyledi demişsin <gülüyor> diye... ...o çok yakın çıkmıştı... ...hatta daha bile yakın olacaktı eğer... ...gerçek milli gelir rakamlar elimizde olsaydı... Olsun. ...onlar iki gün sonra açıklandı... ...seçimler Hı -hı. yani bir kask olarak... ...saklandı demek istemiyorum... ...takvim öyle 31 Mart'ta açıklanıyor... Hı -hı. Açıklandı ...o rakamları kullanılsaydı eğer... ...tahmin daha da yakın olacaktı yani... ...işte orada... Gördüğümüz kadarıyla yani o, iki, o orada kullandığımız denkleme eğer 2007 ekonomik koşulları konursa yani şimdiyle 2011 seçimler arasında diyelim ki Mart'ta olacak yani aynı ekonomik şartlar olursa 2007'de %39 civarında bir oy alması beklenmesi gerekiyor. Yani evet. bu illi onu alacak demek istemiyorum. Demin bahsettiğiniz faktörler var. Yani açılımdan dolayı, evet. PKK teröründen dolayı, ona verilecek reaksiyondan dolayı yahut Anayasa Mahkemesi'nin alacağı karardan dolayı bunlar değişiklikler yapabilir. Biz denklemde istatistik olarak onlara şok diyoruz. Hı hı. Tahmin yaparken onun beklenen değerini sıfır kabul ediyoruz. Yani hı hı. artı da olabilir, eksi de olabilir bilemediğimiz için sıfır diyoruz. Ama içeriden bir bilgi gelirse Anayasa Mahkemesi şu yönde oyu verecek. ...ya karar verecek ya PKK terörü şöyle değişecek, hükümetin reaksiyonu böyle olacak. O zaman tabii yap, yapılan tahmini revize etmek mümkün. Ama şu anda onu sıfır kabul ettiğimiz için yani öyle olmuyor. Şoklar tabii neticeyi tesir ediyor. Yani benim söylemek istediğim geçmişte aynı sürede iktidarda kalan bir parti... ...aynı ekonomik koşullarla seçime giren bir parti, aynı tipte seçimde aldığı oy falan düşünüldüğünde... %39 alması gerekir. Eğer ekonomik Hı. koşullar 2011'de yani 2011 seçimleri sırasında 2007 seçimi sırasındakiler gibi olursa. Son aylarda yaşadığımız bu Gazze'ye giden yardım gemisi olayları ve İsrail ile bozulan ilişkiler ile çatışmanın hala devam ediri olması seçmen üzerinde ve iktidar partisi üzerinde nasıl bir etki yapıyor? Valla onu tabii istatistik olarak ölçmüş değilim, ne? incelemiş de değilim. Böyle Benim, faktörler nasıl etkiliyor? Onlar tabii işte dediğim Bili şok faktörlerine Bili giriyor. giriyor. Onları ya, hükümetlerin verdiği kararlar dediğim %5.2 kaybediyor ortalama dedim Ama o, her karardan zarar görüyor demek değil. Ondan faydalananlar da var. Hı -hı. Yani onların da artı etkisi de var. Yani artısı etkisi ne kadar olacak bilmiyoruz. Yani e, o, o bakımdan fikirleri sürmek yanlış olur. Fakat hükümetin e, dik durması... Evet. ...şey yapması tabi ona puan getirir yani. Dış politikada... ...şeyden yani... ...belki Gazze'ye gidilmesi yanlış olabilir. Fakat mesela... ...İsrail Dişleri Bakanı'nın... ...elçiyi alçakta oturtması... Evet. ona bunun basına yansıması... ...eğer hükümet ona bir reaksiyon göstermesi... ...o oy kaybettirir asıl. Yani... Evet. ...o olaydan sonra tepki göstermek gayet normal. Ama ben dış politika uzmanı değilim. Siyasi bilinci de değilim. Ekonomistim. Yani benim uğraştığım sayede literatürde yazında şey diyorlar ekonomik voting diyorlar ekonomik oy verme hı hı. bir bu konuyu da çok yazı yazan bir yazar şöyle tanımlıyordu yani ekonomiyle siyasi ilimin kesiştiği noktada ekonometrik metotlarla sonuca varmak şeklinde yani hem e, ...siyasi ilimdeki çıkan teorilerden yararlanmaya çalışıyordu. Doğru şokları da analiz değil. etmiş oluyorsunuz. Evet, yani bu evet. ister dış politikada olsun ister... E, i̇şte onları kukla şey, değişken hani... diyoruz. Mesela parti liderlerinin değişmesi Hı -hı. falan. Ha, ben ona geleceğim. E, yani şeyde 2006'da Public Choice'de yayınlanan... E, ...Ortulu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Aysa Tansel ile yaptığımız çalışmada... E, ...şeyi de incelemiştik. İktidar parti liderlerinin değişmesinin... Sonuçları etkisi oldu mu diye. O zaman yeri geldi Kılıçdaroğlu faktörü evet. nedir? Şeyden hareket edeyim yani. Geçmişte... O da bir kukla değişken. Ne? Yani kukla değişken ölçüyoruz. İstatistik evet. manası o yani yok o kukla demiyorum. Yok yok. Yanlış anlaşılmasın <gülüyor> <gülüyor> Yani e, kukla değişken diyoruz. Onları sayıya vuramadığımız için onlara bir rakamını veriyoruz. E, onun olmadığı yıllara sıfır diyoruz. Bir etki olmuş mu? Gözde görülmeyen bir etki var mı? Onu ölçmeye çalışıyoruz. Fakat bunu yaparken diğer faktörleri kontrol etmek önemli. Yoksa sadece rakamlara bakarsanız şey bak çok etki olmuş. Halbuki ekonomi de iyiye gitmiş olabilir. Evet. Yahut yani da ekonomi kötüye gidiyordur. İktidar partisi oy kaybeder. Bak lider değişti ondan olduğu olur. Yani bunları kontrol edildiği bir ortamda ölçülmesi gerekiyor. İstatistik hı hı. ilminin anlamı o zaten. Evet. Ekonometrik metotların evet. anlamı bu. O şekilde ölçtük. Mesela şeyi bulduk. Demirel'in iktidardan Cumhurbaşkanı olarak gitmesi, yerine Çiller'in geçmesi, Özal'ın gidip yerine Mesut Yılmaz'ın gelmesi filan. Bunların bir istatistiki anlamlı olacak derecede bir etkisi olmamış. Hmm. Yani diğer faktörleri dikkate aldığınızda, yani onları da hesaba kattığınızda bir etkisi O bakımdan Kısa vadede olmuş olabilir bilemeyeceğim. Yani sadece şekilden dolayı değişiyor diye bir şey değişecek kanatlı değilim. Biliyorsunuz mi? bir takım bir, bugün de baktım bir araştırma kuruluşu işte kılıç kılıçdaroğlu faktörünü basın ve şey olağanüstü CHP bir toplanma olarak nitelendiriyor. Bu gerçekten liderin değişimi de olacak bir oy artışı. Valla kısa Kesinlikle. vadede liderin değişmesi bir taze kan ben getirir. Fakat e, liderin ne yapacağı önemli. Hı. Ne yap Uzun vadede onlar unutulur. Yani e, Çiller de başa geldiğinde muazzam et, tepki olmuştu. Şey iyi imarada yani. Evet. E, şey, Ama oylara tek yansımadı. Yansımadı işte. Şey, zaten e, herkes zannediyor ki Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Partisi gitti. Özal Cumhurbaşkanı oldu. Partisi gitti. Halbuki tam tersine. Onlar gitti. Onlar Cumhurbaşkanlığı için partisi kötüleşmedi. Onlar parti kötüleşmekte olduğu için onlar Cumhurbaşkanlığına geçtiler. Demirel Demir fark etmişti. fark etmez yani. Zaten rakamlara bakarsanız zaten iktidar partisindeki oylar düşmeye başlamıştı yani 87 oylar düşmüş. 89. bugünkü gibi yüksek oy oranlarında değildi iktidar partileri. Yani CHP şey eee DBP %20 6-5'ler seviyesinde iktidar ortağı büyük parti oldu hatırladım Kadir ile. Evet. Ee, bugünkü iktidar partisinin ulaştıkları oy oranlarını değillerdi. Vallahi şey de Adalet Partisi ulaştı, işte Demokrat Parti, parti ulaştı. ulaştı. Onlara Ecevit biraz yaklaştı yani. İşte 40 ama yani evet. çok aynı oran. Yani evet. Anapla Adalet Partisi parti. ve Demokrat Parti zaten 2011'de AKP seçimi kazanırsa bir rekoru ekole etmiş olacak. Evet. Yani 3 dönem arka arkaya. Seçilmiş olacak. Demokrat parti 50'de seçildi, 54'te 57'de seçildi. Yani o sözde darbe oldu zaten. Ne olacağını bilmiyoruz. E, e, fakat e, demin bahsetmiştim, iktidar Parti'nin oyunu arttırması olağanüstü bir olay, düşürmesi daha kolay. E, i̇ktidar partisi yüksek oyla başladı zaman, dediğiniz gibi ilk başta ilk yüksek oyu varsa, anapın yüzde 45'i gibi, e, Demokrat evet. partinin %54'ü gibi. O zaman oy kaybediyor ama iktidarda kalıyor. 57 oyları kaybetti Demokrat Parti. Ama gene de %54'ten kaça düştüm şimdi hatırlayamıyorum %45 diyelim. Yani şeyler o bakımdan bir partinin oylarının düşmesi mümkün. Fakat yüksek oyla başlamışsa iktidarda kalmayı devam ettiriyor. Fakat gittikçe oyları eriyor. O yüzden bir parti asırlar boyu iktidarda kalamıyor. Bu Amerika'da da öyle başka evet. ülkelerde de öyle. Yani, Dolayısıyla üçüncü kez olursa bu bir... bir yani Demokrat Parti zamanında 50-57 arası egale olan edilmiş egale edilmiş olacak. Ee, şeyi zaten egale ettiler. Yani e, 2007'de oylarını arttıraraktan 2000, hı hı. 1954'teki durumu egale ettiler. Yani e, olağanüstü bir durum yani. Ama %47 olmaz. Onu demek istiyorum. Hı hı. Yani 47 aldı. Ondan sonra artık erime mevzubayız. Evet. Peki şey faktörü var. E, son dönemde bizim hayatımızda daha açık bir şekilde ifade ediliyor. Hem Türkiye siyasetinde mesela şeyde Pensilvanya faktörü deniyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pensilvanya faktörü Cumhuriyet Halk Partisi'nde de genel başkanlık şeyinde dile geldi. Ayrıca iktidar bu iktidarın işte siyasi İslam kökleri, daha muhafazakar olması daha koyu bir dini eleme içerisinde yer alması... ...ve de cemaatler... ...olgusu. E, cemaatler... E, ...siyasi partilerin... içerisinde ne kadar e, etkin oluyor... ...bu çalışmalarda hiç karşılaşıyor? Ola dediğim gibi ben siyasi ilimci Hı -hı. değilim. E, yani bu konuları fazla bilmiyorum. Fakat... E, ...şunu söyleyebilirim. E, yani bana soruyorlar... ...AKP İslamcı Parti mi diye. Hı -hı. Ben onu daha ziyade... ...İslamcı Parti'yi yok eden parti olarak görüyorum. Hı -hı. yani e, Erbakan ekolü. Evet. Yani Saadet Partisi'ni temsil buluyor. Evet. Ve onların oyları 123'e e düştü. Yani 2002'de her ikisi seçime girdiler. Partinin devamı Saadet Partisi'ydi. Evet. Yani AKP onları yendi. Yenmesinin sebebi de kendisini ortaya çekmiş olması Daha bence. Farklı tanımlamış olması. Yani kendi is olması. İslamcılığı bıraktık dediler. Evet. Siyasi İslamı İngilizce bıraktık. bıraktık Onu görüş bıraktık. Avrupa Birliği karşıtlığını bıraktık dediler evet. ve Avrupa Birliği yaptıkları anlaşmalarla uğraşmalarıyla filan da bunu doğrular mahiyette hareket ettiler. Yani şu ana kadar herkes şüpheci daransa da yani bunu somut bir kanıtla yani Avrupa Birliği'ne karşı değil. Halbuki tam tersine oldu. Öbür partiler evet. Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz diyorlar ama öyle şartlar ileri sürüyorlar ki yani karşılık demekle eşit gibi oluyor. Yani o, o bakımdan eğer kendi kanımcı AKP sadece de eski dinci durumuna dönerse ya sadece bir tarikata bir tar iki tarikat o zaman çok miktarda oy kaybeder. kaybeder. Yani onu AKP destek veren büyük bir grup grup Avrupa Birliği'ne reformları yaptığı için açılımlara girdiği için anayasağı daha demokratik yapacağı için merkez daha bir partidir e, artık e, AKP öyle davranıyor şu anda şu ama anda. yani o, içindeki bir fraksiyonu değiştirirse falan çok. Kaybeden Böyle yani. bir şey, e, durum olabilir mi? ki Kaybediyor yani ya, oylarını kaybediyor. Yani şeyi... Marjinalleştikçe oyunuzu kaybeder, kaybediyorsunuz. Valla Türkiye'de bu demin göç, göçten bahsettik, hı hı. göç olayından falan bahsettik. Yani Türkiye'de muazzam bir değişim oldu. Şehirleşme oldu. Ondan sonra Özyal'ın reformlarının çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Şu bakımdan sadece hani Türkiye ekonomisini canlandırmak bakımından değil. Anadolu'nun hiç Ankara'ya, İstanbul'a bağlantısı olmayan şehirlerinden Avrupa'ya ihracat yapılıyor. Evet. Oraya insanlar seyahat ediyor, ihracat bağlantıları yapmak için konuşuyor, ediyor falan. Yani toplumda muazzam bir değişim oldu. Daha önce şeye veren, Refah Partisi'ne, Fazilet Partisi'ne oy veren kişilerde bile büyük bir değişiklik oldu. Benim kanımca bunu en iyi okuyan parti AKP oldu. Mesela hı hı. Saadet Partisi'ni temsil eden kişiler bence o şeyi iyi okuyamadılar. Hı hı. Yani tabanın da değiştiğini fark etti Erdoğan. O zaman dedi ki hem öbür gruplardan, orta sağ partilerden oy alırım. Hem de kendi tabanımı da karşıma almam. Çünkü onlar da değişti. Hatta yani 2002 ve 2007'de yani e, tır, e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenden de oy aldı. Eskiden oraya oy veren evet, belli bir kesimden. Çok değildir tahmin Çok ediyorum. Çok değil ama yani. ondan bile... DSP'den falan aldı galiba. aldı? CHP'den aldığını zannetmiyorum. İşte Hı -hı. yani DSP'den istatistik olarak biz göstermiştik demin bahsettiğim. Hı -hı. işte iktisat işletme finansal çıkan Makale. 2009 Aralık'taki makalede Cem Başlevent'le. Orada e, ANAP'tan, DHP'den, e, MHP'den ve DSP'den bir miktar oraya aldığını tespit edmiştik. DSP'den gelen o o kadar fazla değil diğerleri kadar. Peki e, bu... E... Son dönemde bir tartışma dalgası da Türkiye'nin e, eksen kayması hikayesi e, evet. var. Yani bu aslında çok uzun sürdü de bu dönemde özellikle e, İran e, evet. mutabakatı, anlaşması, Amerika Birleşik Devletleri ile olan e, ters düşüş ve İsrail ile olan olaylar e, bu tür gelişmeler. Yani mesela 2-3 e, Mart teskiresi sırasında Birleşik Devletlerle yaşayan, yaşanan gerginliğin e, Türkiye'de ciddi bir şekilde e, yerel e, hatta anti Amerikancı hareketi son derece geliştirmiştir ki bütün partiler üzerinde evet. böyle bir etkisi olmuştur. bütün seçmen üzerinde olmuştur. Bu seçmeni etkileyen faktörler midir? Yani bu konularla ilgili kişi olduğunuz evet. için biliyorum Vallahi, ekonomik tarafıyla evet. ilgileniyorsunuz ama e, şok En endirek olarak etkiler tabii. Yani hı hı. batıyı karşımıza alırsak ekonomik durumu da etkiler. Yani krediler hı hı. etkiler. Şunu bunu etkiler. Fakat ben yani Batı'yı karşımıza alacağımız kanal değilim. Hayır, şundan dolayı yani ilk başta bu olaylar olduğunda Türkiye'nin eksene kayıyor, Türkiye doğuya mı kayıyor şeklinde haberler çıkıyordu Amerika'nın ileri gelen gazetelerinde. Son günlerdeki makalelere bakarsanız Financial Times'ta, evet. New York Times'ta filan çıkan makalelerde tam tersine Türkiye Doğu'yu batıya getiriyor. Piriyor. Yani Doğu'nun eksenini batıya çevirtiriyor Bunun primi iktidar partisi üzerinde olur mu? Bu Vallahi Gazze olabilir. ve e, İran. Evet ama yani Türkiye ilişkilerin... onun değil de mesela Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konzeyi'ne girmesi, G20'ye girmesi yani bunlar önemli olaylar. Tabii ki Türkiye'nin prestijini arttıran her şey Türkiye'de onu başaran kişilere artı puan olarak yazılacak ama tabii e, her şey tadında bırakmak lazım tabii her te, çok sert çıkılırsa bütün e, konularda e, Batı'ya şey olmaz. Fakat ben e, Batı'nın da yani bunu çok kötü karşıladığı kanaatinde değilim. Evet. Yani e, Nitekim Avrupa Birliği e, nin davranışları evet. daha farklı. Yani bunu bildiriyor. şey yapmakta fayda var. Yani İsrail'e karşı bir hareket değil. E, oradaki şu anki hükümete karşı. Tabii. Yani, Netanyahu hükümeti. Hükümet de bunu dillendiriyor. Evet zaten, zaten İsrail gazetelerinde filan da kendi hükümetlerini e, eleştiren yazılar çıkıyor. Yani yapılan hareketin doğru olmadığı yönünde filan. E, o bakımdan e, şey tabii e, dozajı arttırılırsa ona bir şey diyemeyeceğim. E, onu gene diplomat şey diplomatik konusunda uzman olan kişiler. Son var. bir e, şey yakın geçenlerde Yunanistan'daydınız ve evet. kriz için tepe noktası da orada oldunuz. Evet. E, komşunun <gülüyor> seçmeni. <gülüyor> Vallahi orada da işte Türkiye'de seçmenle ilgili yaptığım çalışmamı orada da yapalım teklifinde Hı -hı. bulundular. E, gittiğim konferansın konusu aslında e, Avrupa Birliği aday ülkeler Yunanistan örneğinden ne öğrenebilir. Hı -hı. E, bu önceden ayarlanmış bir toplantı. Fakat orada tam tersine döndü. Yunanistan Türkiye'den ne öğrenebilirdi? <gülüyor> en çok sorulan sorular, Türkiye 2001 krizini nasıl açtı Biz de aşabilir miyiz? Yani neler yapıza <gülüyor> aştı filan? Ondan biz ne öğrenebiliriz şeklinde. Yani konferansın teması tam tersine döndü. E, şeyi gördüm, yani Türkiye'ye çok ilgi gösteriyorlar. Türkiye'nin artık çok önemli bir ülke olduğunu, yani e, biraz Obama ziyaretinden sonra tahmin ediyorum. Obama... Türkiye Türkiye'ye geldi Yunanistan oramadan geçti falan yani Türkiye yani konteynerine girdi. Öyle tahmin ediyorum. Türkiye'yi öyle gördüm yani Türkiye çok önemli bir ülke iyi geçinelim. şey yapalım. Öğrenelim falan diye. Bir de sorukları başka bir şeydi. Ee, benim araştırmalar dolayısıyla Yunanistan'da iki parti var hep evet. ee, ve iki aile neredeyse Papandreou evet. ve Karamelias bir geliyor biri gidiyor onların ailelerinden falan ee, bana sorukları soru da Türkiye'de ne oldu da bütün yerleşik şey yaratmış partiler hepsi birden güme gitti dışarıda Hı -hı. kaldı yepyeni bir parti geldi yani bunun o, o, oluşması için hangi faktörler gerekli Yunanistan'da olabilir mi Falan Hı, o konuyu ilginç. ve şey kendilerinden yaptığımız yani beyin fırtınasında bu işe giren kişiler dediler ki yani herhalde bu ekonomik krizi bu hükümet çözemezse kısa sürede. Yani ki, ekonomik kriz de onların e, çok şeyine getirdi yani itibarlı oldular krizde yani Ama işte onun faturası şeye çıktı nasıl bizde muhalefette olan partiler de meclis doğru yol partisi falan evet. yani onlar bize de böyle bir durum olabilir mi diyorlar tabii onlardaki parti sayısı bizdek kadar çok değil ama yani evet. meclisteki. Yani ona da ilgileniyor, ilgileniyorlardı yani kriz dolayısıyla. Ee, ilave etmek istediniz. Başka bir husus Ağaç. kaldı mı? <gülüyor> <gülüyor> Bayağı... Bilmiyorum yani. Belki e, konum olmayan konularda da konuştum. Yani o, o bakımdan. E, şey ayırt etmeye çalıştım. Kendi sahsi fikrim olan şeyleri ayrı söylemeye çalıştım. İlmi olarak, istatistik olarak bulduğum şeyleri ayrı çalışmaya çalıştım. E, beraber çalıştığım... Meslektaşlarımla, ayrıca Tansel'den bahsettim, Cem Başkent'ten bahsettim. Görüşler sadece bana ait, yani onlarla sadece ilmi çalışma yapıyoruz. Evet. Onların görüşlerini onlardan alıyoruz. Ali Akarci'ye teşekkür ediyoruz. Ben açık teşekkür radyoda, açık gazetede konuğumuz oldu. Ee, i̇yi günler dilerim. Ben de teşekkür ederim. Ee, bana e, çalışmalarımı başka dinleyicilerine aktarma şansı tanıdığınızdan dolayı çok teşekkür ederim Evet. Saat 10 oldu ve tam da burada bitirdik ki biz de Chicago Üniversitesi, Illinois Üniversitesi öğretimiyse Ali Akarca ile Bilge'nin bizim için yaptığı söyleşi, seçim, seçmen davranışları üzerine oldukça ilginç. Hem bilimsel sonuçlar, araştırma sonuçları hem de yorumlar da beraberinde geldi. Herhalde daha bu konularda uzun süre tartışıca tartışacağız